Günaydın. Ben Zeynubi Ezgikaya. Programı Uygarız esmi yerine bir süreliğine ben sunacağım. Kendisi Nisan ayının ortasına doğru yeniden bizlerle birlikte olacak. Haftanın ilk günü umarız sizin için iyi başlamıştır. Bu hafta için planınızı bilemeyiz ama bugüne Ankara'da imza teslimiyle başlamayı planlayanlar var. Geçtiğimiz haftalarda sizlere duyurduğumuz Ankara'dan Aydan tarafından başlatılan bir kampanya vardı hatırlarsanız. Ankara Ego'dan toplu taşıma sefer saatlerinin uzatılmasını istiyordu Aydan. Son günlerde hava ne kadar güzel değil mi? Kış neredeyse bitti, bahar geliyor, günler uzuyor ve ben artık günün geri kalanında arkadaşlarımla görüşmek, sinemaya, tiyatroya, konsere gitmek, açık havada zaman geçirmek, yani kısacası gezmek ve bir metropolde yaşıyor olmanın tadını çıkarmak istiyorum. Fakat bildiğiniz gibi Ankara'da toplu taşıma araçları akşam 11'de son seferini yapıyor. Bu saatten sonra dışarıda olmak çoğumuz için hem lüks hem de aslında bir güvenlik problemi diyerek sesleniyordu ayda. Güzel başkentimizin sokaklarının geceleri cıvıl cıvıl olmasını, salonların her türlü kültürel ve sosyal etkinlikle dolmasını, insanların dışarı çıkmaktan korkmamasını ve Ankara'nın gri şehir imajını hep beraber değiştirmeyi istiyordu Aydan. Bu yüzden ben Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan toplu taşıma sefer saatlerini yeniden düzenlemesini ve Ankara halkına en azından hafta sonlarında gece saat 2'ye kadar güvenli ve uygun fiyatlı ulaşım hakkı tanınmasını talep ediyorum. Eminim ki 5 milyon insanın yaşadığı bu kentte şu ya da bu sebepten toplu taşıma saatlerinin genişletilmesi gerektiğini düşünen pek çok insan var diyen aydan imza sayısının 10 bine yaklaşması üzerine harekete geçti ve toplanan imzaları yetkililere teslim etmeye karar verdi. İlerleyen saatlerde imzaların tamamını bastırıp Ego'ya ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi Mavi Masa'ya teslim edecek aydan. Kampanyayı incelemek isterseniz change.org slash ego saatleri adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki kampanya haberi de Ankara'nın ulaşım ihtiyaçlarına yöneliyor. Belki de Aydan'ın kampanyasının ışığında ilerliyor ve artıyor her gün bu Ankara kampanyaları kim bilir. Bu kez kampanyanın sahibi Merve Erkan ve talebi Batı kent Eskişehir yolu arasına toplu taşıma hattı açılması. Bu benim için önemli çünkü ODTÜ'de okuyorum ve gün içinde Batı kentten geliş gidişlerim saatlerimi alıyor diyor Merve. Kendisi gibi birçok arkadaşının da Eskişehir yolu üzerindeki iş yerlerinde çalıştığını, aynı zamanda bakanlıklarda çalışan birçok insan olduğunu da ekliyor. 20 dakikalık yolu yaklaşık 1,5 saatte tamamlamak iş gücü kaybıdır diyerek yetkililere sesleniyor Merve. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz otobüs adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki kampanyanın muhatabı Milli Eğitim Bakanlığı. Talebi ise devlet tarafından herkese kitap kartı verilmesi. Ömer Güner tarafından Kastamonu'dan başlatılan kampanya, gelişimimizin okumaya bağlı olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilecek kitap satın alma kartları ile indirim ve puan kazanma sisteminin kurulmasını, böylece herkesin kitap aldıkça daha çok kitaba yöneleceğini söylüyor. Bu kartların öğrenim görmüş görmemiş herkese verilmesi gerektiğini de ekleyen Ömer, kartın çalışma prensibini ise şöyle anlatıyor. Bu kartlar sayesinde her satın almada kitabın ücretinin bir kısmının devlet tarafından karşılanacağını, Alınan kitaplardan kazanılan puanlarla yeni kitapların bedavaya geleceğini tasarlayan Ömer, bunlara benzer uygulamanın arttırılmasını ve öğrenmeye odaklı bir nesil yetiştirilmesini de istiyor. Kampanya hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz changeorg kitap kart adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki kampanya Şişli Belediyesi'ne yönelik başlatılmış. Talebi ise sokaklara çöp konteynerları koyulması. Kampanyayı başlatan Ömer Yavuz, Şişli'de çöplerin toplanma şeklinin ne kadar kötü olduğundan bahsediyor. İnsanlar çöp toplama saatlerinden önce çöplerini poşetlerle kaldırımlara bırakıyor. Her apartmanın önü küçük çöp dağlarına bürünüyor. Belli bir zaman sonra da çöpler toplanıyor diyerek her gün yaşanan tabloyu anlatan Ömer, 2013 yılında insanların çöplerini kaldırımlara bıraktığı bir görüntünün her gün yaşanmasının büyük bir utanç olduğunu, sokaklarda standart olarak yer alması gereken çöp konteynerlerini bir medeniyet göstergesi olarak talep etmenin ise büyük bir acı olduğunu dile getiriyor. Bir şişlidi olarak Şişli Belediyesi'nden sokaklara çöp konteynerleri koymasını talep ediyorum ve herkesin desteğini bekliyorum diyen Ömer'in kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/sişli sokakları adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki kampanya ise bir güvenlik sistemleri markasına yönelik başlatılmış. Cemre Pacum tarafından başlatılan kampanya ProNet isimli güvenlik sistemleri firmasından müşterilerine cayma bedeli konusunda haksızlık yapmaması. ProNet satış ekiplerinin binlerce insanı, sistemden istediğiniz zaman ek bir ücret ödemeden çıkabilirsiniz vaadiyle kandırdığını iddia eden Cemre, ProNet'in müdürlerinden aldıkları bir taktikle, dilediğiniz zaman ücretsiz iade edebilirsiniz vaadiyle kurulum randevusu verdiklerini, kurulumu yaptıktan sonra da alelacele imzalattıkları sözleşmelerle kullanıcıları bilmeden 2 senelik taahhüt altına aldıklarını anlatıyor. Hep birlikte bu gerçeği ortaya çıkarmak ve bu duruma yasal yollarla dur demek için imza topluyoruz diyerek sesleniyor Cemre. Okunamayacak uzunlukta sözleşmeler ve mağduriyetlerle ilgili banka kardağı aidatları için Şeffaflık Derneği'nin başlattığı kampanyayı çağrıştıran bu kampanya aslında belki de markaları değil de esasında tüketiciyi koruması gereken yasaların uygulanmasını da değiştirebilecek güçte. Cemre kampanya sayfasında ProNet müşterilerinden Şikayet Var ismini internet sitesinde yer alan şikayet mektuplarına da yer vermiş. Pek çok kullanıcının dilediği zaman sistemden ayrılabileceğini zannettiğini fakat ayrılmak istendiğinde yüksek meblalarda cayma bedeli istendiğini gösteren yorumları okumak ve kampanya hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz change.org change.org/pronet adresini ziyaret edebilirsiniz. Haftanın ilk gününde henüz yeni açılan ve ilk adımlarını atan kampanyalar var sırada. Atık maddelerin göl ve deniz gibi sulak alanlara dökülmesinin denetlenmesini talep eden, genç neslin bilimle iç içe olabilmesini sağlamak için parklarda geniş bilim sergileri yapılmasını isteyen, tütün ve alkol fiyatlarında indirime gidilmesini talep eden, mortgage ev kredisi için hesap işleti müjdeti alınmamasını isteyen ve hatta İşler Güçler isimi televizyon dizisinin bitmemesini isteyen kampanyalar var. Bunları birbirinden ayırıp hangisinin başarıya ulaşıp hangisinin sönük kalacağını ise içerikleri, net talepleri ve doğru kurgulanmış muhatapları belirleyecek. Şimdilik bekleyip izleyecek, ilerleyen günlerde sizleri bu kampanyaların durumlarından haberdar edeceğiz. Esen kalın.